Rab ne demek kelime anlamı olarak? Terbiye eden, yaratan, malik olan, sahip olan, çekip çeviren, yöneten demek. Yani yaratan, halik, malik, müdebbir. Yani Rab bu manalara geliyor, bu manaları taşıyor. Peki, Mekkeli müşrikler.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 kabul ediyorlardı. İşte bunun delillerini hatırlayın geçen hafta da söyledik. Mesela bu hafta bir tane zikredelim. Allah Teala diyor ki Yunus suresinde "Kul men yarzukukum? Kul" de. Kime de diyor? Furkan peygamberimize de, de diyor. "Men yarzukukum min as-sema'i <Sessizlik> ve'l-ard." Peygamberimize diyor ki Subhanal-lezi yüsbihu râdû min Diyor ki Allah Teala peygamberine onlara sor. Sizleri yerden, ve gökten, gökten ve yerden rızıklandıran kimdir? Ne soracakmış Semi peygamberimiz Mekke'li müşriklere? Sizleri gökten ve yerden rızıklandıran kimdir? Yunus suresi 31. ayet. Emmen yemlikus sem'a vel ebsara Yine sor, de Emmen yemlikus sem'a vel ebsara Kulaklara ve basar Gözlere kim sahiptir? Kim maliktir? Ve men yukhricul hayye minel Ve yukhricul meyyite minel hayy Üçüncü soru Furkan ne? Ölüden diriyi Diriden ölüyü Kim çıkartır diye sor Yani bu ayet-i kerimede Dikkat et Allahu Teala peygamberine şu üç şeyi sormasını istiyor Mekkeli müşriklere. Ne o birincisi vurkan Size rızık veren kim? İlk soru. Gökten ve yerden size rızık veren kim? İlk soru. İkinci soru. Emmen yemlikus sem'avel absar. Gözlere ve kulaklara kim? Maliktir. Üçüncü soru: Ömend yuxrjul haye min almayeti ve yuxrjul mayeti min alhay. Ölüden diriyi diriden ölü çıkartan kimdir? Bu üç soru. Bakın. Bir daha tekrarlıyorum. Kolmen yarzuk okumine semahi ve art. Semadan ve yerden size rızık veren kimdir? Emmen yemni kussem'a ve absar. Kulaklara ve gözlere kim sahiptir? وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartan. Ne demek ölden diriyi? Yani ölü yokken seni dirilten, dirilttikten sonra tekrar öldüren, tekrar seni diriltecek olan Tabii Mekkeli müşriklerin çoğu neye inanmıyorlar? O sonradan dirilme öldükten sonra inanmıyorlar. Bu üç tane soruya kim muhatap oluyor? Peygamber, Peygamber aleyhissalatu vesselam kime soruyor bu soruyu? Mekkeli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 Yaratacağınız, rızık vericiniz kimdir diye sorduğumuzda hep bir ağızdan ne diyecekler? Allah diyecekler. Yunus suresi 31. Bunları not edin Furkan. Siz lise öğrencisiniz, böyle yazacaksınız bunları. Allah Teala bu topluluğa Mekke müşriklerine onların kendilerini yaratanın Allah olduğunu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 Soracak olursan, onlara sorarsan Men halakas semawati vel arda Neyi sorarsan Semih? Men halakas semawati vel arda Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan Le'ekulunna Allah Ne diyecekler? Allah yazıyor. Bakın ayetin devamına bakın. Zümer suresinde diyor ki Allahu Teala yani Lokman Suresi, Zümen Suresi, diyor ki قُلْ اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah ile birlikte dua ettiğiniz, ibadet ettikleriniz var ya اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِدُرِّنْ allah Teala diyor, benim hakkımda bana bir zarar dokundurmak isterse هَلْهُنَّ كَاشِفَاتُ durrihi. Bu sizin Allah ile birlikte ibadet ettiğiniz ilahlar, putlar allah Teala'nın bana göndereceği zararı Benden kaldırabilirler mi? Ev eradeni bir rahmetin Allah Teala benim adımda, benim adıma bir rahmet dilemek istese Bana bir nimetini göndermek istese Hel hunne mumsikâtu rahmetihi Allah Teala'nın bana bu göndereceği rahmetine engel olabilirler mi? Mani olabilirler mi? Kul hasbi Allah De ki, Allah bana yeter Aleyhi yetevekkelül mutevekkilûn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 sizin bu Rububiyeti, Allahu u Teala'nın Rububiyetini kabul edişiniz, Rububiyetteki tevhidiniz, Mekkeli müşrikler rububiyette bu konuda, bu meselede Allah-u Teala'nın tek yaratıcı olması meselesinde, rızık veren olması meselesinde tevhidi inanıyorlar. Yani bir olarak inanıyor allah Teala. O halde, o halde, sizin bu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 Biliyorlar. Al-Ladhi sizi yaratan, O a büdrabakomu kılak akom ve ladin, min kablakom, la alakom. Ayet olma. Ya ya yonas a büdrabakomu ve ladin akom. ki takva sahibi olursun. Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbiniz. Son Allah taala bakın. Rububiyetini daha da açıyor. Ellevi ce'ale lekum ul arda firâşâ. Yeri size döşek gibi serdi. Ve semâ'e bina'e. Göğüsü ne yaptı? Bina gibi, sapasağlam. Ve enzele mine semâ'i mâ'en. Gökten size ne indirdi? Bakın bunların hepsini kabul ediyor Mekkeli müşkler. Onların kabul ettiği şeyleri konuşuyor Allah-u Teala. İtiraz verişi yok. Fa ahraca bihi min es-semarat. O yağmurla gökten indirdiği yağmurla size ne çıkardı? Meyveler, ürünler çıkardı yerden. Rizkan <gülüyor> lekum. Size ne olarak? Rızık. Rızık olarak. Peki bakın. Ayetin ardından ne geliyor? Subhanallazi yusabbihu'r <gülüyor> ra'du bihamdihi ve'l malaikatu min khifatihi. Ayetin devamında ne geliyor?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 Eşler koşmayın. Kur'an-ı Kerim'deki ilk emir ney? Bakın, ya yönler, uğbudu ibadet edin. Kur'an-ı Kerim'deki ilk yasak ney? Fala tejgalu lillahi Eşler koşmayın. Peki bu mekâlî müşrikler Allah Teala'n nerede eş koşuyorlar? Şimdi Furkan dedi ki biz onlar Allah Teala'nın yaratmada eşinin olmadığını söylüyorlar.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 Yani buradaki Allah Teala'ya eş koşmak, denk koşmak nerede onlar için gerçekleşiyor? İbadet. İbadette. Allah Teala da diyor ki Allah Teala'ya ne yapmayın bu ibadette eş koşmayın. koşmayın. Yoksa Mekke'li müşrikler de mi Allah Teala? Ya. Allah Teala'ya rububiyette eş koşmayın. Çünkü Mekke'li müşrikler de Allah Teala'nın Rab olduğunu ne yapıyorlar? Yani. Biliyorlar. Tabii. Neyden dedi ki ya? Demek ki dünyada bir insan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 Niye? Çünkü bu sözü Mekkeli müşrikler zaten söylüyordu. Allah'tan başka yaratıcı yoktur sözünü Mekkeli müşrikler söylüyordu. Delil Yunus Suresi az önce okuduk. 31 Lokman Suresi. 25 ve diğer ayetler. Ankebut Suresi. Allah'tan başka yaratıcı yok diyordu Mekkeli müşrikler. Peki yani bu La ilahe illallah nasıl bir mana taşıyor ki Semih? Bu Mekkeli müşrikler bu manaya karşılar. Onu kabul etmiyorlar. Bunu istemiyorlar. Bunu söylemekten kibir duyuyorlar. allah Teala öyle diyor. Ve izâ la ilahe illallah onlara la ilahe illallah dendiğinde yestekbirun. Yani aynı adamlara yeri göğü kim yarattı diye soruyoruz. Allah'tır. La ilahe illallah kibirleniyorlar. Demek ki la ilahe illallah'a Allah'tan başka yaratıcı yoktur manasını verirsek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 Peygamberimizin hayatında farz kılındı. Ne zaman farz kılındı? Hicretin, şey, e, Mekke'de hicret e, şeyin dokuzuncu yıl. Peygamberliğin geldiğinden sonraki dokuzuncu yıl. Yani aleyhissalatü vesselama peygamberlik gelmiş. Dokuz yıl ya da sekiz küsur yıl sonra namaz farz kılındı. Öncesinde farz değil. Demek ki dokuz yıl boyunca peygamber aleyhissalatü vesselam neyin uğraşını verdi? Tevhidin uğraşını verdi. Oruç. Hac ya hac hicretin altıncı yılı farz kılınıyor. Yani peygamberliğin gelmesinin üzerinden 19 sene geçtikten sonra. 19 sene yaklaşık olarak. 19 sene geçmiş hac farz değil. Ama bugün maalesef yani bizim bu konuyu böyle gündemimizin ana konusu yapmamız gerekiyor. Hayatımızın temel meselesi nedir? La ilahe illallah. Bu mesela Mesela bakın peygamberlere sıkıştıkları anda hemen hangi kelimeyi söylüyorlar? Balığın karnına giren balinanın yuttuğu peygamberin ismi ne? Ne diye sesleniyor? içeride kalmış. La ilahe illa ente. La ilahe illa ente. Bakın. Sulhaneke inni kuntu minel zalimi. Sıkıntı anında kelime-i tevhid.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 Peygamberimiz iniyor. İnsanların panayır halinde la ta menata da dua ettiği, çağırdığı, yalvardığı bir gün. Ama asıl amaç Allah'a yaklaşmak Hacı Bade. Peygamberimiz ne diyor Zelmecaz günü? Kulu la ilahe illallah. La ilahe illallah deyin, tuflihu. La ilahe illallah deyin, felaha erin, kurtuluşa erin. Bakın peygamberimiz